446 numaralı konu, ücretle cihada gitmek, evet, Avef bin Malik şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber beni bir askeri birlikte gönderdi, bir kişi bana, eğer Ganimet'ten bana bir pay verirsen seninle beraber gelirim.